504 numaralı konu Hazreti Ömer'in muhacirleri kendilerinden üstün tuttuğu Arap ileri gelenlerine Süheyl bin Amr'ın söyledikleri. Evet, bazı kimseler Hazreti Ömer'in kapısına geldiler. Onların arasında Süheyl bin Amr, Ebu Süfyan bin Harb ve Kureyş'in yaşlıları vardı. Hazreti Ömer'in hizmetçisi çıkıp Süheyl, Bilal ve Ammar gibi Bedir'e katılan sahabeleri önce içeri aldı. Diğerlerini aldırmadı. Hazreti Ömer Bedir'e katılanlardandı. Onları severdi ve onlar hakkında vasiyeti de vardır bu esnada Ebu Süfyan, bugünkü gibisini hiç görmedim, halife bu kölelere izin veriyor da bize hiç iltifat etmiyor, dedi, Ebu Süfyan'a karşılık olarak Süheyl bin Amr'da Süheyl akıllı bir insandı, ey arkadaşlar, öfkelendiğinizi yüzünüzden anlıyorum, eğer öfkelenecekseniz kendinize öfkelenin, şu içeri alınanlar İslam'a çağrıldılar, siz de çağrıldınız, onlar süratle İslam'a girdiler, sizse geciktiniz, bizim şu kapıda bekleyişimiz geçici bir şeydir, esas üzücü olan, onların bizden önce İslam'da şeref ve üstünlük kazanmalarıdır, Allah'a yemin ederim ki, siz buna çare bulamaz ve artık onlara yetişemezsiniz, hiç olmazsa şu cihad fırsatını değerlendirip cihada koşun, umulur ki Allah Teala size şehitlik nasip eder de yüzünüz ağrır, dedikten sonra ayağa kalkıp elbisesinin tozlarını silkeledi ve hemen Şam'ın yolunu tuttu, vallahi Süheyl doğru söylemiştir, Allah Teala hiçbir zaman, emirlerini geç yerine getiren bir kulu ile hemen yerine getiren bir kulu denk Mas